Eûzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve bihînestâin Evet Şimdi fetvalar bölümünde epey zamandır hep akide bölümündeyiz ama bu kısa bir zamanda bitecek inşallah oradan sonra temizlik bölümü başlıyor yani hep böyle aynı stilde ee, soru cevap şekli olmayacak yani Allah'ın izniyle farklı konulara da geçeceğiz. En son ki işlediğimiz maddede ne vardı? Vahdetül ee, Edyan yani dinden arası diyalog meselesi vardı. Orada kaldıydık. burada. Nelerden bahsettiydi? Evet hemen onu bir hatırlatalım. Ee, Allah Celle Celaluhu'nun kabul ettiği İslam dininden başka hiçbir din yoktu diye Ali İmran 85 ve men yebte gayril islami dinen kim İslam'dan başka bir din ararsa o ondan asla kabul görmeyecektir. O ahirette husrana uğrayanlardan olacaktır dedik. Ve bir de ikinci olarak İslam dini gelmesiyle beraber veyahut da Kur'an-ı Kerim gelmesiyle beraber diğer kitapları Kur'an-ı Kerim nesh etmiştir. Maide 47'yi söylediydik. وَاَنْزَلْنَا اِلَكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّي مُسَدِّقَ لِمَا بَيْنَيْدِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنَا alayhi. Biz sana kitabı hak üzere indirdik ve bu kitap senden önce gelen kitapları tasdik eder ama o kitaplara da egemendir. Dolayısıyla e, otoritesi Kur'an-ı Kerim'in diğerlerinin üzerine hakimiyeti vardır. Fehkum <gülüyor> Allah'ın sana indirdiğiyle hükmet ve <gülüyor> lattebi' ehvahum amma hak. Sana hak gelmişken insanların arzusuna asa tabi olma. Ee, üçüncü olarak biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim gelmesiyle Tevrat ve İncil nesh edilmiştir. Çünkü e, Yahudiler ve Hristiyanlar bu kitaplarını tahrif ettiler, arttırma yaptılar, eksiltme yaptılar. Ve bunlar Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize bunun haberini veriyor. Maide 13 Bunlar sözlerini bozduklarından dolayı ennahum biz onlara lanet ettik ve ce'nâ kulûben ve onların kalplerini çok katı yaptık niye çünkü yahrifûnel kelime ammevâdihi çünkü kelimeleri yerlerinden değiştirdiler bunlar ve sehaddâ kendilerine yapılan uyarılardan nasibini unuttular ve lâ tezâlu tattali'u alâ hâ'inetin minhum illa qalîlen minhum Onlardan çok azı müstesna onlardan daima bir hainlik görülsün. Yani Yahudilerde, verisyanlarda bir Yahudi bir hainlik daima görülsün. Bakara suresi 79'da da Rabbimiz bunların e, kitabı dünyalık karşısına sattıklarını belirtiyor. Fe, ve yazdıklarını belirtiyor. Fevailün. <gülüyor> Yazıklar olsun lillezinektubune kitabı beydihim. Kitabıyla, kitabı elleriyle yazanlara veil olsun. Fe <gülüyor> mekulune sonra diyorlar ki Adem'in Bu Allah katındandır diyorlar. Leşterubi temelen kalila dünyalıklardan belirli bir karşılık almak için bunu yapıyorlar. Fevailül limma ketebet eydihim. Bu elleriyle yazdıkları dolayı yazıklar olsun onlara ve velilallahu mimma dünyalıklardan ellerinde alıp da kazanmış oldukları şeylerden dolayı da veil olsun onlara. Ve Ali İmran 78'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve inne minhum Çocuklar biraz sessiz olsun. Onları biraz birbiri hakim olsun. Çünkü ses kaydı oluyor. Bizim dersimizin dikkati dağılıyor. Çocuklar bir iki kişi yanlarına asın وإن منهم من افريقا يلبون الاسنه بالكتاب ehli kitaptan olan bir grup e, kitapla e, dillerini kitapla e, ne yapıyorlar ağızlarını eğip büküyorlar ağızlarını eğip büküyorlar yani ne demektir bu ağızlarını Veyahut dillerini kitapla eğip büküyorlar. Ne demek? Yani sanki kitaptan konuşuyormuş gibi yapıyorlar. وَلِتَحْسَبُهُ مِنَ kitap Siz onu kitaptan zannedersiniz diye öyle konuşmaları vardır. وَمَا هُو مِنَ Halbuki o kitaptan değildir. ve مُنْ عِنْدِلَى وَمَا هُو مِنْ Allah katından diyorlar size ama onların konuştukları Allah katından değil ağızlarını eğip bükerler bunlar. Ve kulluha el kizibe Ve bunlar bile bile Allah'a yalan e, iftirada bulunurlar. Ve bir de neyi anlatıyorduk? Hazreti Ömer radıyallahu onun elinde e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'tan kitaplar bulduğu zaman ona çok kızmıştı ve ne dediydi? Vellede nefsi bi dile katjitukum biha bi'dane Açık, net, berrak, ben beyaz bir şeriat getirmişim. Ve Musa, sallallahu ve sallamı, Bugün Musa da yanımızda olsaydı, o bana tabi olmaktan başka yola gidemezdi. Ve bir de ne dediydik? Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem bizim nebimiz ve rasullerin de sonuncusudur. مَا كَنِ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sizin atalarınızdan herhangi bir ata değil, sizin adamlarınızdan olan bir ata değil, bir baba değil, rastgele bir adam değil. وَلَكِنْ رَسُولَ اللّٰهَ وَخَاتَ مَنْ نَب۪ينَ O Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusu, sizin birbirinize seslendiğiniz gibi Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin dediğiniz gibi bir adam değil bu. Yani falancanın babası, falancanın oğlu öyle seslenilecek bir adam değil bu. Allah'ın Resulü ve Nebiilerin de sonuncusudur. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam buyuruyor Musa şu anda diri olsa o ancak bana tabi olacaktı. Başkasına tabi olamaz. Ve Ali İmran 81'de allah Teala ne buyurduydu? allah Teala peygamberlerden almış olduğu sözden bahsediyor. Ve iz ekez Allah, hani allah Teala söz aldıydı. Mithakan nebiyyin, peygamberlerden söz aldıydı. Ne sözü? Lema ateytukum min kitabin ve hikmetin. Size ne kadar kitap ve hikmet verdiysem. Fümme ca'ekum rasulun musaddikullimâ ma'ekum. Sizden sonra bir rasul geldiyse, o rasul de sizin elinizde olan kitabı tasdik ediyorsa size gelmiş kitabı sizin elinizdeki risaleti tasdik ediyorsa ey peygamberler siz ne yapacaksınız o sizden sonra gelen o peygambere ona iman edeceksiniz ve o peygambere yardım edeceksiniz yani bugün Musa aleyhisselam hayatta olsa İsa aleyhisselam hayatta olsa onlara düşen nedir peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak ve onun dinine yardımcı olmak Allah Teala bunu tüm peygamberlerden almıştır. Ve gale akrar <gülüyor> ve ala Teala onlara dedi ki kabul ettiniz mi? Bu sözü alıyor musunuz? Bu sözü veriyor musunuz? Bunu bana gale akrana dediler ki ya Rabbi biz kabul ettik, ikrar ediyoruz. Gale fe dedi ki şahit olun ben de sizinle beraber şahitlerden. <gülüyor> ve A'raf e suresi 157'de de Allah Teala bir belirtiyor. Ellezinettebiunar resule'n-nebiy'il ummiy'elzi yecidunah maktuban 'induhum fi't-tevrat ve'l-incil. Tevrat ve İncil'de onların yanındaki yazılı olarak kitapta vardır. Ne vardır? Onlar ümmi olan bir peygambere, bir resule tabi olurlar diye belirtiyor Allah Teala. Dolayısıyla Tevrat'ta da vardı, İncil'de de vardı. Ney? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e onların tabi olacağına dair bir ifade vardı. Bunu da Allah Teala bize A'raf Suresi'nde belirtiyor. Evet. Ve yine Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sadece bir topluma, sadece bir kavme, sadece bir zamana taksis etmemiştir Allah Teala. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlar için hem Arap'ına hem Acem'ine hem kendi zamanındaki insanlara hem de kıyamete kadar gelecek tüm insanlar için gönderilmiş bir peygamberdir. ma اَرْسَنَاكِ اِلَّاكَ فَتَلِنَا Sebe 27 Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni tüm insanlara gönderdik. Beşiran ve nevira uyarıcı ve e, müjdeleyici olarak gönderdik ama insanların çoğusu bunu bilmez. Ve yine Araf Suresi 158 قُلْ يَا اَيُّ <Sessizlik> De ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben sizin hepinize birden gönderilmiş bir peygamberim. Evet ve beşinci olarak şunu biliyoruz ki biz Yahudiler ve Hristiyanlar bugün İslam'a girmediği sürece biz onlara ne diyeceğiz? Kafir diyeceğiz. Yahudiler ve Hristiyanlar kafirdiler. Beyne Suresi birinci ayet, Beyne Suresi altıncı ayet. Bunları anlattıydık. Ve ne dedik? Ve bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifi var. "Vellevi nefsu Muhammedin bi lais la yesma bi ahad min hadi'l ümmeti Yahudiun ve la Nasraniyun. Fümme yamut ve lem yu'min billazi ursiltu nar." <gülüyor> Nefsim kendi elinde olan Allah'a emin olsun ki bu ümmetten Yahudi olsun Hristiyan olsun Beni duyup da iman etmeden kim olursa olsun benim gönderildiğim şeye iman etmeden ölen kim olursa olsun o ancak cehennemliktir buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyalogda bu yok ama diyalogta onları kafir görmek yok. Diyalogçulukta şu var biz Müslümanız İslam üzere olanlar cennete gidecek. Yahudiler ve Hristiyanlar da kendi dini üzere olursa onlar da cennete girecek inancı var. Ki bu inanç üzere değiliz biz. allah Teala bize onların kafir olduğunu belirtiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların kafir olduğunu belirtiyor. Tek Allah'ın kabul edeceği din İslam dini olduğunu ve insanların son demin de söylediğimiz gibi ayet-i son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin herkesin peygamberi olması gerekiyor. Yani herkes ona tabi olursa ancak Allah'ın kulu olabiliyor, Müslüman olabiliyor, iman ehli olabiliyor. Evet. Şimdi dinler arası diyaloğa davette ne vardır? Dinler arası diyalogta o daveti yapan insanların bizi İslam dininden çıkartmak isteme arusu vardır. Bakara suresi 217 Rabbimiz ne buyuruyor? Velayzelun <gülüyor> yukatilunukum Hatta yurdukom kendinize müstataru onlar güçleri yeterse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşı sürdürecektir. Bu savaş illa şu andaki Suriye'deki gibi savaş olmasına gerek yok. Direkt savaşı olan yerlerde direkt savaşlar direk olmayan savaşta da nasıl olur? Ee, kendilerinin basın yayınıyla okullu, okullarıyla ne kadar güçleri varsa kuvvetleri varsa insanlara ne kadar ulaşma imkanları varsa hepsini birden kullanırlar Eve, e, posta atarlar evlere kitap atarlar park yerlerinde kitap dağıtırlar broşür dağıtırlar internet aracılığıyla okulda bunu davet ederler Televizyonda bunun daveti olur, sokaklarda daveti yaparlar, her yerde bunu yaparlar. Niye? Gayeleri çünkü bizi İslam dininden döndürünceye kadar çaba sarf etmek. Onlar güçleri yetersiz, sizi İslam dininden döndürünceye kadar Çaba sarf ederler sizinle savaşırlar buyuruyor Allahu Teala. Yine 89'da "Veddu lev tekfurun" Bakara 89 şey Nisa 89. "Veddu lev tekfurun onlar arzularlar ki siz de kafir olasınız. Kema keferu onlar kafir oldukları gibi. Fetekunu ne sonra eşit olasınız." Şimdi biz diyoruz ki şimdi bakıyor bunlar bizim devletimiz yok. Arazimiz yok, gücümüz yok, onlar gibi otoritemiz yok. Ama biz diyoruz ki biz sizden üstünüz. Biz e, inşallah İslam üzere olursak cennete gideceğiz. Ama sizin kesinlikle gideceğiniz yer cehennemdir. Çünkü siz kafirsiniz diyoruz. E, ve bizim diyoruz bir kitabımız var. Asla şaşmaz bir kitap. Yeryüzünün her yerinde aynı, kıyamete kadar aynı gelecek, devam edecek. Ve bu kelamın hafızları vardır. Ve hiçbir kitabın hafızı yokken bu kelamın hafızları var. Hiçbir noktası da değişmemiştir. Her şeyde olduğu gibi kalmış. Orjinal haliyle kalmış. Şimdi kafir her yönde egemen olmak istiyor. Bu yönde İslam'ın egemen olması hoşlarına gitmiyor. Rabbimizin ifadesiyle vadu le kendileri kafir olduğu gibi sizin de kafir olmanızı arzulalar fetekununu ne dolayısıyla eşit olmak isterler Siz, biz de onlar gibi olalım. yani onlar gibi ahlaksızlık yaparsan içki içersen kumar oynarsan ne kadar pislikler varsa putları taparsan vesaire vesaire neler yapıyorlarsa aynı olalım çünkü niye kötü huyu olan insanlar kendisi gibi arkadaşlar ararlar. Niye kendisinin yapmış olduğu kötü hareketi karakteri hiçbir kimse yanına çıkıp da demesin ki bu kötüdür. Mesela bir hadiye mi dale Allahu Teala buyruk ellediye nasıl Onlar cimrilik yaparlar, insanlara da cimrilik yapması e, emrini telkinli verirler. Niye? Çünkü ben cimrilik yapacağım ama tek kalırsam olmaz. Bana diyecekler ki cimri. Ama ötekinler de cimrilik yaparsa, o zaman ne olacak? Bu kötü uyu beraber olacağız. Kimse kimseyi kanamayacak. İşte kötülüğün böyle bir özelliği var. Küfürde de böyledir. Onlar gibi kafir olmamızı isterler buyuruyor Allahu Teala. Ve bir de allah Teala bırakın dinler arası diyaloğu onlarla bizim aramıza çok keskin perde koymuş. Vela ve berâ meselesini belirtmiş. Ee, bu diyalogçularda velâ da kalmıyor, berâ da kalmıyor. Cihad diye bir şey de kalmıyor. Allah'ın kelimesi yücelmesi için kıtal diye bir şey de olmaması lazım. Bunlara göre öyle. Yani diyalog dediğimiz çünkü niye? Bakın Tevbe suresi 29'da Rabbimize buyuruyor. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlerle savaşın. Ve la yuharrimuna ma harrama Allahu Allah ve Resul'ünün haram kıldığını haram kılmayanlarla savaşın. Ve la yudinuuna din al-haqqe men allazina O hey, kitaptan hak dini kendine din edinmeyenlerle savaşın. Ne zamana kadar hatta yu'tu'l cizye te onlar rezil bir şekilde, hakir bir şekilde gelecekler size cizye verecekler. Cizye verince kadar onlarla savaşın. Cizyeyi kim verir? İslam devleti ortamında kafirler, Yahudiler ve Hristiyanlar Müslümanlara gelip verirler. Ney? Dinsizlik vergisi yani. Bunun adı nedir? Dinsizlik vergisi. Kafirler ve Yahudiler neyi verecek İslam devletinde? Dinsizlik vergisi verecek. O, o vergiyi vermesiyle de İslam devleti onların canlarının, mallarının emniyetini sağlayacak. allah Teala'nın istediği nedir? allah Teala'nın istediği İslam'ın egemen olması, Müslümanların başında küfrün egemen olmasını istemiyor. Bize bir dua öğretiyor Allah Teala. Vacağınla lil muttaqin imama ey Allah'ım bizi muttakilerin başına önderler yap. Allah Teala Müslümanların önderler olmasını istiyor. Ve yine bakın tevbe sül 36 vakatilül müşrikine kafetan ki ma Allahu Teala müşriklerle Yahudi ve Hristiyanlarla savaşı emrediyor. Diyor ki: "Müşriklerle savaşın. Nasıl ki onlar sizinle topluca savaşıyorsa, size onlara karşı topluca savaşın. Ve alimunallahi ma'le bilin ki Allah Teala muttakilerle beraberdir." E şimdi bu diyalog olduğu zaman ne olacak? Bu ayetler askıya alınacak. Bu ayetler gündemden kaldırılacak. O zaman hani Demir Elin dediği gibi, bugün ahkam ayetleri ne dedi? hüküm ayetleri kaldırılmıştır dedi bunlarla bugün amel edilmez şimdi Allah-u Teala biz ayetlerin hepsini işler hale getirmemiz lazım Allah-u bize çünkü iman bunu gerektirir iman şu değildir Kur'an'dan bir bölümüne inan bir bölümüne inanma onun zamanı geçmiştir onun zamanı bu zaman değildir bitmiştir o aleyhissalatü vesselam zamanında asr-ı saadet döneminde oldu bitti değil bu bu kafirlerin yaptığı bir taktiktir böyle bir şey olursa Allah muhafaza. Yahudilerin ve İranlı'nın özelliği bu idi zaten. Efetumünone bir kitap, vatefurone Siz kitabın bir bölümüne inanıp yoksa bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz? Bunları yapanların cezası nedir? İlahizyon fil hayat dünyaya. Allah bunları dünya hayatında rezil eder. İşte bugün dünya Müslümanların rezilliğinin sebebi budur. Nedir? Kur'an'dan sadece bir bölümünü almışlar. Namazını kıl, orucunu tut, haccına git. Hiçbir meseleyi öğrenme. Ve kürsülerde de anla abdestten bahset, namazdan bahset, e, mekruhlarından bahset, mubahlarından bahset, müsablarından bahset. Anlat, bitir, bir daha bahset. Ondan sonra insanlar uyutmak için efsane tarikat liderlerinden bahset. Onların batıl uydurma kıssalarından anlat. Böyle onları Allah yerine koyacak, tazim edecek, takdis edecek meselelerden bahset. İnsanları öyle uyut, o şekilde... Gitmiştir. Bugün yani ümmetin içerisinde bu e, şirk e, cemaatlerin olması maalesef yani öyle bugün dinler arası diyalog cemaat olmuş. Bugün rabıtaya davet eden cemaatler oluşmuş. Ama bunlar İslam adına çıkmış. Bunların olması bugün İslam ümmeti için bir zillettir. allah Teala bu zilleti bizim başımıza vermiş. Bundan dolayı da Müslümanlara ne vermiyor? bir birlik bir dirlik vermiyor onun için yeryüzünde her nerede olursa olsun bakın küfür egemen olmuş ama Allah-u Teala belirtiyor hiçbir zaman kafirler kafirlere fırsat vermeyecek müminlerin başına egemen olsun müminlerin başına geçsin yani allah Teala Teala'nın istediği o demek ki o el müminin kavramı yeryüzündeki Müslümanlar için oluşmadı da. o oluştuğu zaman onu allah Teala verecek onu nasip edecek o bize bir sözüdür ama bunun için biz dosdoğru bir imanı öğrenmemiz lazım. Bugün e, öyle bir ümmet ortaya çıkmış ki ümmet diyor peygamber hadisini kabul etmiyor. Ümmet diyor Kur'an'ın bir bölümünü alıyor Kur'an'ın bir bölümünü almıyor. Ümmet diyor e, bugün de işte insanlara her noktada mülayim olacaksın diyor. Hiçbir şekilde kafire kızmayacaksın ona kızmayacaksın buna kızmayacaksın diyor. E, ümmetim diyor e, tarikat liderini Allah yerine koyuyor. Peygamber Sallallahu Aleyhi sellem yerine okuyor onun da kainattaki olan işlerde bazı tasarrufların olduğuna inanıyor Bunlar karma karışık inançlar akideler Bunlar anlatılması lazım. insanlardaki bu bozuk akideler düzeltilmesi lazım. Yani bugün tağuta muhakeme. Bu da bugün insanları arasında tamamen gündemden kaldırılmış bir mesele. Bu da önemli meselelerden biridir. Yani biz Kur'an'ın hepsine birden sahabe nasıl hepsine birden sarıldı. Biz de hepsine birden ne kadar bu din bize ona değer vermemizi istiyor. Hangi meselede ne kadar değer vermemizi istiyor. O derecede ona değer vermemiz gerekiyor. Yoksa yani bugün birçok... Her, neredeyse her cemaat istisnaları hariç dinin hep bir tarafını bayraklaştırmışlardır diğer bölümünü unutmuşlardır yani adeta dinin e, elif bölümünü bir cemaat temsil ediyor B bölümünü bir cemaat temsil ediyor T bölümünü diyelim bir cemaat temsil ediyor böyle olmuş yani her tarafı farklı farklı cemaat böyle değil ki bu din. Bu din elifinden yasına kadar hepsine birden sahiplenildiği zaman mükemmel bir dine o zaman inandığımız ortaya çıkar. Yoksa e, dini bölenler gibi olmayın buyuruyor Allah Teala. Wa la tekuunu minel müşrikin minellediine farrak o O müşriklerden olmayın. Çünkü o müşrikler dinlerini böldüler. Bölüm bölüm yaptılar. Hakan Hüseyin, onlar bölük bölük oldular. Evet. Dinler arası diyaloğa e, davet eden bir kişi eğer Müslüman ise bakın ifadeye bakın. Fiyatı ögtebarı ve reddeten, min dinil İslam bu kişi İslam dininden apaçık bir şekilde irtidad etmiştir, mürted olmuştur. Liana tasdidi mu, ma usul ile itikadi fatarda bil küfre bileyazzevejale. Çünkü bu itikadın usulüyle çatışıyor, bu Allah'a küfre razı oluyor demektir. Vatupteli sıt kal Kur'an ve bu kişi Kur'anın sadık olduğunu iptal ediyor. Yani Kur'an'a diyor ki sadık değildir haşa وَنَسْخَهُ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ مِنَ الْكُتُبِ Ve bu insan ne demiş oluyor? Kuran-ı Kerim'in önceki kitapların nes ettiğini iptal ediyor kabul etmiyor demektir Ve Türklülü neshal İslam makamine Şraya öyle diyen ve bu İslam'ın kendinden önceki şeriatları dinleri ortadan kaldırdığını da kabul etmiyor demektir. Vayi Fikraın mar ş Dolayısıyla bu fikir tamamen reddedilmiş şaran reddedilmiş bir düşüncedir.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 Dolayısıyla hiçbir kimseye bu suçlu olan bir yola davet edemez. Buna insanları cesaret, cesaretlendiremez. Kaldı ki onun içerisine girmesi veyahut da konferanslarına katılması hiçbir şekilde düşünülemez. Dolayısıyla yine bir Müslümanın Tevrat ve İncil'i e, basması düşünülemez. Caiz değildir. Bir Müslüman mesela bir Müslüman matba var ona diyorlar ki Tevrat bas, İncil bas. E, bunu basması caiz değildir. فَكَيْفَ <gülüyor> Kuran الْقُرْآنِ الْكِرِيمِ فِي غِلَافٍ وَهِدٍ Kur'an-ı Kerim'le beraber zaten hiçbir şekilde basması olamaz. فَمَنْ فَعَلُوا اَوْ دَعَ اِلَيْهِ فَوْفِي ضَلَى Kim bunu yaparsa, kim buna davet ederse apaçık bir sapıklıktadır. Ee, mesela bir de ne yapıyorlar? Dinler arası diyalogta cami, kilise bir de havra üçünü bir yere kuruyor, kuruyorlar. Cami, kilise, havra üçünü bir yere kuruyorlar Böyle bir şeye de bir Müslüman e, icabet edemez. Ne kurabilir, ne de öyle bir camiye gidip namaz kılabilir. Niye? Lima fi dalki min al-ıtirafi bidinin yubdu Allahu bi din Çünkü üçü bir yerde olan camiye gidip namaz kılan bir insan şunu demiş oluyor ki, İslam dininden başka dinleri de ben itiraf ediyorum, kabul ediyorum demiş oluyor diyor. Ya. O inkar uduhuriyle diniküllü ve İslam dini diğer dinlerin üzerine egemendir gibi fikri kabul etmiyorum demi demiş oluyor. O davetün maddiyetün ile enn el-adiyan ve şuna davet etmiş oluyor o insan. Din Allah katında üç tanedir. Hem İslam dini, hem de Hristiyanlık, hem de Yahudilik diye bunların her birisini kabul etmiştir diyor. Böyle yaparsa. "Ve la şekke enni iqrara zalike i'tiqadu ve ve dalal." Kim bunu ikrar ederse, bunu itikad ederse ve buna rıza gösterirse küfürdür ve sapıklıktır. Çünkü bu apaçık Kur'an'a ve sünnete e, saraheten muhalefet etmektir. Müslümanların icmasına da muhalefet etmektir. Ve Yahudiler ve Hristiyanların Allah katında olan kitabı tahrif ettiğini kabul etmektir. Yani Tevrat'ı tahrif ettiler, İncil'i tahrif ettiler ama ben onların bu tahrifini kabul ediyorum demektir. İnanıyorum demektir. Kemal, ve kiliseleri de Allah'ın evleri orada da Allah'a ibadet ediliyor. Biz nasıl camide ibadet ediyorsak onlar da orada Allah'a ibadet ediyor. Dolayısıyla orası Allah'ın evidir diyemez hiçbir Müslüman. Çünkü Ali İmran 85'inde buyuruyor Rabbimiz: "Omen yete gayra'l-islam dinen felen yukbel men kim isamdan başka bir din ararsa ondan asla kabul görmeyecek. O ahirette zarar edenlerdendir." E, oralar nedir? E, Allah'ın inkar edildiği evlerdir nauzu billah. İbn Teymiyye Rahimullah der ki: "El-biyu ve'l-kenais buyutullah. Leyset el-biyu" ve <gülüyor> buyutullah kiliseler ve Allah'ın evleri değildir. Allah'ın evleri mescidlerdir Bileki o kiliseler ve havaralar buyutun <gülüyor> yukfaru fiha billah. Oralar Allah'ın inkar edildiği evlerdir. O inkarı zikr ne kadar Allah'ın adı geçse bile oralar Allah'ın inkar edildiği yerlerdir. Eee buyutu menzile ve ehliha ve Evler ev halkına göre değer kazanır. Evler ev halkına göre değer kazanır o oranın halkı da kafirdir. Dolayısıyla or oralar kiliseler vaavralar kafirlerin ibadet ettiği evlerdir diyor İbn Teymiyye rahmetullah. 10. olarak kafirlerin davet etmiş olduğu şey Mümim aycib en ya'lem en da'vetul kuffar <gülüyor> bi'ammetin el kitap bihaseten el semh ve ecbetun alel muslimin binusus sarihata ve ve Yani şimdi Kafirleri biz e, ehli kitabı da İslam'a davet etmemiz gerekiyor. Nasıl davet etmemiz gerekiyor? Dinler arası diyaloglama değil. Onları en güzel bir yolla davet edeceğiz ve onların İslam'a boyun eğmelerini kabullendirmemiz ve o konuda onları ikna etmemiz gerekir. Ve onlara allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de vermiş olduğu Ali Emran Suresi Kul Ya Ehl-el ila kelimetin Sevayim birine ve birine kum. Allah name illallah. De ki ey el kitap. Sizinle bizim aramızda olan ortak bir kelimeye gelin. Allah'tan başka ibadet etmeyeceğiz. Allah'a hiçbir şey şirk koşmayacağız ve içimizde hiç kimse kimseyi de Allah'tan başka Rabler edilmeyecek. Fein tevale er yüz sivirseniz fakoli deyin ki işlediği şahit olun bir anne müslüman. Bizler müslümanlarız. Ama مجادلتهم اللقاء معهم ومحاورتهم لاجل عند رغباتهم وتحقيق افتراضهم ونقد عرى الله أما ee, Hristiyanlarla Yahudilerle oturmak, konuşmak onlarla diyalog yapmak, onların hedeflerini gerçekleştirmek için onlara yardım etmek, İslam'ın bağlarını kopartmak, imanın düğümlerini ortadan kaldırma çabalar bunların her birisi batıl şeylerdir. Allah muhafaza. <gülüyor> allah Teala el kitapla el kitaptan Yahudi ve Hristiyanlar için şöyle diyor bize <gülüyor> onlardan sakın en fitnenu ki onlar seni fitneye düşürürler. En ben de ma ilek. Allah Teala'nın indirdiği bazı hükümlerde sizi, seni fitneye düşürmesinden sakın. Yani onlar ne yaparlar? Bir takım yollar çizerler. Derler ki işte bugünkü kendi mahkemeleri olsun kendi meclisleri olsun bunlar nedir? bunların bize açmış olduğu fitnelerdir çünkü Allah Celle Can kanunlarına alternatif olarak kanunların işlenildiği yerlerdir ve öyle tamamen unutturmuşlar ki hiçbir şekilde Müslüman kendisi için bir mahkemesinin olabileceğini, şeriatın olabileceğini, kanunların olabileceğini ve beşer kanunlarıyla yönetilmeyeceğinin onun imanın gereği olacağı birçok insanın gündeminden bile çıkmıştır yani ve buna ne yapmışlardır? İnsanları inandırmışlardır. Evet buraya kadar o şey meselesi. Dinler arası meselesi. Buradan itibaren de e, Esbabu iman geliyor. Takviyatil iman yine devam ediyor. isterseniz bu burada kalsın. Çünkü yarım saat oldu bu. Ondan sonra da niyet ihlas geliyor. Birkaç şeyler var. Onları da inşallah. Bir dahaki dersimizde işeriz Ve akhuri davana ennel hamdü alemin. Tamam. Şöyle